bir araya getirmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle orada cemalini doya doya seyredenlerden eylesin. Evet, bu haftaki sohbetimiz konusu Müslüman bir aile nasıl olmalı? Müslüman bir aile modeli Kur'an ve sünnete göre nasıl teşkil edilmeli onun üzerinde durmaya çalışacağız. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Allah subhanahu ve teala kimi yüzlerin ağrıp kimi yüzlerin kararacağı bir yerde yüzleri dolunay gibi olanlardan eylesin. Allah azze ve celle mahşerde müflis duruma düşenlerden bizleri elemesin kardeşlerim, bir an olsun nefsimize bırakmasın, bizleri de nestimizi de tevhid ehli insanlardan elesin. Allah سبحانه و تعالى şu anda yardım bekleyen kardeşlerimize de yardım etsin, rahmetiyle insanları Müslümanları yargılasın. Bizlere birlik, beraberlik, güç, kuvvet versin. İçimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Biliyorsunuz zamanımızın en çok geçtiği yerler evlerimizdir. Yani nereye gidersek gidelim, dönüp dolaşıp dinlendiğimiz yerler nedir? Evlerimizdir, mekanlarımızdır. En yakınımızdan konuştuğumuz zamanımız, Hayatımızda ayir kararlar aldığımız özel yerlerimiz hep nedir? Evlerimizdir. Bizim mahremiyetimizi gözeten, gizleyen hep nedir? Evlerimizdir. Yaşantımızı devam ettiğimiz yerler evlerimizdir. Acaba evlerimize hangi manayı yükliyoruz? Hangi amaçlar doğrultusunda bu evleri kullanıyoruz? Hiç düşündük mü? Allah'ın bize verdiği bu nimetler acaba yerli yerince kullanılabiliyor mu? Biliyorsunuz üç şey dünya sahtetidir. Bunlardan birisi nedir? Geniş bir ev, saliha bir kadın ve hayırlı bir binek. Bunlar neymiş? Bizlere verilen nimetlerden bir tanesi bu. acaba bu evleri hakikaten Allah'ın istediği evler haline getirebiliyor muyuz? Evlerimiz bizim için bir huzur mekanı mı? Yoksa insani ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz sıradan yerler mi? Veyahut bazı İslam alimlerinin kitaplarında yazdığı gibi mutfakla boru hattında gidip gelen insanlar mıyız? yoksa hakikaten Allah'ın istediği o güzel evlerden nasıl olmalı Müslüman'ın evi Müslüman evini ne ile doldurmalı ve nasıl şekil vermeli iyi bir Kur'an okuyucusuysanız kardeşlerim ki öyle olmalısınız Allah Azze ve Celle kitabında Ali İmran ailesinden veyahut İsmail İbrahim Aleyhisselam'dan bahseder Onların aile mefhumuna ve evlerinin fonksiyonlarına tamamen ne yapar dikkat çeker. Mesela Allah Azze ve Celle Mısır'da tevhid mücadelesini yürüten ve işe nereden başlayacağını bilmeyen Hazreti Musa ve kardeşi Harun'a evden başlamalarını emrediyor. Ve ayeti kerime'de diyor ki Musa'yla kardeşine şöyle vahyettik. Şehirde kendi insanlarınız için bazı evleri kararıyah edinin. Kendi evlerinizi ise bir mağbate dönüştürerek ibadetlerinizi eda edin. İşte bu takdirde müminleri müjdelediğir. Yunus 87'de. Yine her zaman kitap ve hikmette örnek verdiğimiz bir ayet kelime var. Ahzap 34. ayette. Bütçer Rabbımız evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetleri üzerinde kafanızı bir ne yapın? Yorun. Şüphesiz Allah sonsuz lütuf sahibidir. Her şeyden haberdardır buyurarak evlerin farklı bir fonksiyonuna ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde imanın girmediği küfrün girmediği ev ne yapmayacak? Kalkmayacak diyor. Yani ev ev çadır çadır muhakkak hidayet ne yapacak? Girecek. Ya kabul olacak, ya redd olacak. Ama girmedik ev ne yapmayacak? Kalmayacaktır. Allah evlerimizi kitap ve hikmetin okunduğu evlerden eylesin. Demek ki bu yönüyle Kur'an'a baktığımızda evlerimiz bir sığınak değil. Hem bizim hem de çocuklarımızın, neslimizin öğrendiği bir neymiş? Mektepler. Mektepler. Medreseler haline ne yapması alması gerekiyor. Evet. Elbette böyle bir evin ders yapılan ve sohbet edilen bir odasının da yani dini kitapların kütüphanenin sergilendiği değil, veterinorak kullanıldığı değil, onların dinini öğrenecek asıl kaynaklarının olduğu bir bölümün evde ne yapması olması gerekir. Ve odanın en güzel yerine. göz alıcı yerine ve ellerini atıp orada alacakları bir bölüme Allah'ın ayetini, Resulullah'ın sözlerini nakleden kitapların ne yapılması konulması gerekir. Ama onun yerine yüz çarpı yetmiş veyahut seksen çarpı seksen. Ne, ne diyorsunuz? Hani eskiden、e, akvaryumlar vardı. Adam kafayı sokmuş ya bu balıklar nasıl boğulmuyor diye kendi boğulmuş kafayı zor çıkarmış ülan o balık o soktu mu boğulmaz sen insanısın kafayı sokma demiş de şimdi ise insanlar、e, tamamen kafasını o ekranlara sokarak ne yapıyorlar hayatlarını ona göre nizam mı ediyor şaka mı yapacak oradan öğrendiği bir sözle konuşacak mı? kırıtacak mı? Kırıta kırıta mı konuşacak? Hep oradan aldığı. Bir eşya mı alacak? Veyahut gündemi mi takip edecek? Tamamen ne yapıyor? O cam kavanozdaki yönlendirmelerle. Ama onun yerine Allah'ın kitabı olsa onu okusa hayatını ne yapacak? O yönlendirecek. Peygamberin sözü olsa ne yapacak? O yönlendirecek. İşte evlerimiz nasıl bir ev? Bunun hesabını bir yapalım. Her şeyde olduğu gibi Efendimizin hayatındaki numuneye şöyle bir bakalım ve hissemize düşen ne ise onu almaya çalışalım. O nasıl bir hayat sürdürdü? Evi nasıldı? Eşlerine, çocuklarına nasıl zaman ayırdı? Ne yapardı? Geceden yarına nasıl bir hazırlık içinde olurdu? Ne zaman yatar? Ne zaman kalkardı ve Efendimizin diğer sosyal hayatı kadar ev hayatıda bir Müslüman tarafından ayrıntılı bir şekilde ne yapılması bilinmesi gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne zaman yatardı? <gülüyor> evet. Dünyalık önemli bir şey yoksa muhakkak ne yapardı yatardı. Sonra gece muhakkak kalkar. Ayakları şişene kadar, gözleri şişene kadar internette mi kalırdı? Ay, internet. Ayakları şişene kadar ne yapardı? Namaz kılardı. Sonra yatar, bir kısmi yine uyur. Sabah namazına ne yapardı? Kalkardı. Yani sosyal faaliyeti yine neydi? Çok sosyaldı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hastaları ziyaret eder. Fakire fukaraya yardım eder. İnsanların dertlerini dinler. Yani hem devlet başkanıydı hem peygamberdi. Hem bir babaydı hem kocaydı. Değil mi? Hem bir dedeydi. Sosyal faaliyeti insanların içinde dört dörtlüktü. Asla hiçbirini ne yapmazdı? İhmal etmezdi. Efendimiz sabah namazından sonra kalkar. Sonra seccadenin üzerine biraz uzanır. Güneş doğuncaya kadar istirahat eder. Sonra Uzaktan yakından kendisini görmeye gelenleri ne yapar? Ee, onlarla hasbihal eder. Veyahut hiçbir şey olmasa anlatın bakalım ne rüya gördünüz diye onların rüyalarını ne yapar? Tembir ederdi. Yani muhakkak bir sosyal yaşantı içindeydi. Ve yatsı namazından sonra oturup malayani konuşmayı hiçbir zaman sevmezdi. <gülüyor> Yatmadan önce İsra, Zümer, Hadid, Haşr, Tegab'ın cuma gibi sureleri muhakkak okurdu ve aleyhissalatü vesselam gecenin yarısı yahut üçte birinden sonra muhakkak ne yapar kalkardı abdest alır ve geceyi ibadetten geçirirdi ve aleyhissalatü vesselam insanların en hayırlısı eşlerine en yumuşak olanlardandı o kadar hanımı vardı bir tanesi dövdü vaki nedir değildir. Bu kadar çocuğu vardı, bir tanesine kötü söz söylediği vakı değildir. Hatta enes 10 sene diyor ben hizmetinde bulundum, bana e iki kulaklı veya alnı toprak olasıcaz sözünden başka bir şeyini yapmadı demedi demiştir. Yani Ali sallallahu aleyhi ve sallam kendi söküyünü, kendi diken, evini temizleyen, tertemiz bırakan. hiçbir zaman eşine bir iş buyuran birisi neydi? Değildi. Yani kimseye o kadar hanımı olduğu halde yük olan birisi değildi. Ve evi de tamamen gösterişten uzak sade içinde yaşayanların kalbini dünyevi zevklere meyletmeyecek unsurda uzak bir neydi? Yaşantıdaydı. Ve aleyhissalatü vesselamın evinde sadece hurma Elifinden dolu bir yatak, bir tabaklanmış koyun postu, iki tane kap kacak vardı. Başka bir şey neydi? Yoktu. Kabı da kaplumbağanın o sırtıydı. Belki bugün kadınlar gördüğünde ne yapar? Tiksiniyorlar. İkinci bir elbisesi neydi? Yoktu. Valiül Salatin ve selamın yaşantısı tamamen neydi? mütevaziydi. Hatta elçiler geldiğinde şöyle güzel bir pelerin giymesini istediler. Onu dünyada nasibi olmayan giyer demiştir. Yani Ali sallallahu aleyhi ve sallamın hayatı böyleydi. Şimdi gelelim aile yapısına. Kardeşlerim aile toplumun temelidir ve ilk mektebidir. Yani muallimleri de ailenin iki önemli unsur olan ebeveynidir. Yani anne ve babasıdır. Aleyküm selamlar, Aleyküm selamlar Allah. Allah. Burada çocuğa yön verecek öğretim maya anneden ya da babadan veyahut nedir? Her ikisindendir. Bu açıdan bakıldığında insan kişiliğinin belirlendiği ilk yer nedir? Ailedir. Allahü Sultanı İstilatı ve Salam her doğan çocuk İslam fıtrat üzerine doğar demiştir. Sonra ana baba neyse、Yahudiyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi yapmaya çalışır. Ali kif salamlar amcım. Ama her doğan çocuk ne yapıyor? Saf, tertemiz bir fıtrat olarak ne yapıyor? Doğu. Aile her türlü tehlikiye karşı korunaklı nedir? Bir kaledir ve bu kalenin dıştan ve içten gelecek her türlü tehlikiye karşı ne yapması dayanıklı olması gerekir. İşte gediklerin kapatılması gerekir. Dıştan gelecek gedikleri baba, içten gelecek gedikleri de. Anne kapatmalıdır. İkisinin dayanışma şeklindeki davranışları çocuğa ve gelecek nesillere nedir? Birer örnektir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün sizlere Allah'ın kitabından İbrahim Aleyhisselam'la alakalı, alihusküdî, sizlere örnek vermek istiyorum kardeşlerim. Model olarak İbrahim aleyhisselamı seçtim çünkü İbrahim aleyhisselam kitapta çok çok övlen peygamberlerden ve sizin için onda çok güzel örnekler var diyor Allah Azze ve Celle ve İbrahim aleyhisselamın biliyorsunuz dinimizde çok çok önemli yeri vardır mesela namazda salli okuduğumuz gibi ne okuyoruz? barik dokuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haline, ashabına dua ettiğimiz gibi aynı zamanda kime de yapıyoruz? İbrahim Aleyhisselam'a da haline de, ashabına da ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Bunlar rastgele meseleler nedir? Değildir. Öyleyse dua ettiğimiz insanlara neden dua ediyoruz? Neden örnek almak zorundayız? Bunları şöyle bir gözden geçirmemiz gerekir kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam ile alakalı mesele iki anlamdadır. Bir özel, ikincisi genel anlamda. Özel anlamda İbrahim Aleyhisselam'ın kendisiyle, babasıyla, çocuklarıyla ve eşiyle oluşan neleri vardır, problemleri vardır, bizlere olan örnekleri vardır. Genel anlamında da kıyamete kadar ona tabi olan davasına yardım eden herkes İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzerinedir. O tek başına neydi? Bir ümmetti. O neydi? Bir milletti. Ve darim eden İbn-i Mesud'dan gelen rivayette kim tevhid ehliyse o tek başına nedir? Bir ümmettir. O nedir? Bir millettir. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. İbrahim Aleyhisselam Gerçekten birçok imtihanlardan geçmiş Müslümanların atası ve üç dinin mensuplarının üzerinde ittifak ettiği büyük bir nedir şahsiyettir. O ne Yahudiydi, ne Hristiyandı, o Hanif dinindendi ve Allah'a asla şirk ne yapmamıştır, koşmamıştır. Ateşe atıldı, hizmet etti. Oğlunu Allah için kurban etmekle imtahan edildi, Nemrut'un karşısında dimdik durdu. Bu imtahanların hepsini bir insan ve bir kul, bir peygamber olarak ne yaptı? Verdi. Bu şöyle bir bir gözünüzün önünden geçirin. Ateşe atılıyor. Ateşe atılmak nedir? Basit bir olay değil. İnsanların bir çoğu çeşitli İmtahanlardan geçer, işkencelere tabi tutulur ve bu işkence de çözülmeyen dil ne yapar? Çözülür, yapılmayacak şey ne yapılır? Yapılır. İbrahim Aleyhisselam'a koskoca bir ovaya ateş yakılıyor ve kendisini ne yapıyorlar? Ateşle korkutuyorlar. Ayete gidiyoruz. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Siz diyor bunlara Allah'a ateş koşarken korkmuyorsunuz da. ben sizin eş koştuklarınızdan bu korkacağım diyor ve iki ateşi kıyaslıyor seçin bakalım diyor cehennem ateşi mi daha çetin yoksa sizinki mi diyor yani zerre kadar bir korku nedir yok çünkü Allah Azze ve Celle'nin korkusu onun kalbine ve bütün damarlarına ne yapmış sirayet etmiş Allah'tan korkan neyden korkacak ki ama bunun tam tersini düşün Allah korkusu girmemişse her türlü korku ne yapıyor insana giriyor ve bütün sapkınlıklar yoldan çıkmakta buradan kaynaklanıyor. Evet kardeşlerim tüm imtahanları başarı ilan verdi bunlara mükafat olarak da Allah Azze ve Celle Peygamberi vasıtasıyla dünya durdukça onu namazlarında anmalarını ona salatı selam getirmelerini emir buyurmuştur İbrahim ailesinde her aileyi mutlu kulacak tüm ezellikler nedir? Mevcuttur. Allah onu model alanlardan eylesin. Hatta İbrahim'in babası Azer'e bir takım putları, ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, kavmini de apaçık sapıklık içinde görüyorum dediğinde ayette belirtildiği gibi Azer, İbrahim Aleyhisselam'ın öz babasıdır. ve、e, ne yaparsa yapsın, İbrahim Aleyhisselam ona ne yapmamıştır? İtaat etmemiştir. Hatta kendisini taşlamıştır. Taşlasa bile İbrahim Aleyhisselam muhakkak Rabbim'dan senin için ben hidayet diliyorum diyerek ne yapmıştır? Dua etmiştir. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Allah-u Teala Firavun'un sarayında Asiye'yi cahil topluluktan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Yine cahili topluluktan korumuş, ebu cehil'in oğlu İkrimeyi onun evinde yetiştirmiş ve bu yüzden topluma baktığımızda anne baba soy soğ ne olursa olsun yani zalim birinden alimi alim birinden ne zalimde ne yapmış gelmiştir. Bu bir sünnetullahdır. Önemli olan Müslümanların örnek almasını bilmesidir kardeşlerim. Hz. İbrahim'in Azer'in oğlu olması akrabalarının arasında kötü, ahlaksız hatta müşrik olarak bulunan Müslümanlar için büyük destek ve teselli kaynağıdır. Nasıl ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, Lut ve karısı, Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, annesi, babası, dedesi nasıl müşrikliği, kafirliği seçtiyse bu oğlanın、e, Onların kendi şanına hiçbir şeyi ne yapmaz? Getirmez. Çünkü Allah Azze ve Celle onları ne yapmıştır? Korumuştur, hidayet vermiştir. Birinin oğlunun kafir olması peygamberliğine nedir onun? Mani değildir. Karısının müşrikleri seçmesi onun peygamberliğine mani değildir. Annesinin, babasının veya dedesinin veyahut amcasının müşrik olması... onun peygamberliğini zedeleyecek hiçbir şey nedir? Değildir. Hele kadar böyle bile olsa hala Müslümanlar içinde bir hazımsızlık nedir? Vardır. Mesela Ebu Talib'in müşrik olarak olduğu ayetle sabit olduğu halde hala Müslümanım diyen taifelerden Ebu Talib aleyhisselam diyenler vardır. Ebu Talib'i adeta tapan insanlar vardır. Veyahut anne ve babasının Peygamber Aleyhisselam'ın kendi diliyle müşrik ve kafir olduğu、e, ikrar edilmiştir. Hala Müslümanların içinde kendileri hakkında uydurma birçok sözler ne yapılmıştır、e, gelmiştir. Güya Aleyhisselatü Vesselam'a ölüleri diriltme yetkisinin verildiğini, annesinin veya babasının kabirlerine gittiğini, onlara dirilin dediğini, onların dirildiğini bana iman edin dediğini, onlara da iman ettin, şimdi ölün dediğini, onların da tekrar kabre yattığı gibi hadisler ne yapmışlardır, uydurmuşlardır. Hatta bunu Diyanetten tercüme edilen Tecid-i Salih diye Bukhari'nin muhtasarı var. Onun dipnotlarında da almışlar. İşte nerede geliyor bu hadis? Şimdi Bukhari'de diyorlar. Yani Diyanetten tercüme edilip de çıkmış dipnotuna sokmuşlar ya, Yani Bukhari de diyor, halbuki Bukhari de böyle bir rivayet yok maalesef. Ha konumuz bu mu değil ama böyle bir şey olsa dahi tevhid inancına kim sahipse kurtulan nedir otur. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinin bazı özelliklerine baktığımızda birinci özellik muahit bir aile yani tevhid her peygamberin dolayısıyla her Müslümanın nedir İlk görevidir. Bu anlamda bütün ailenin aynı inançta olması gerekir. Yani Müslüman bir aile eş de çocuklarda tevhid üzerine yetişmesi ve tevhidi ne yapması bilmesi gerekir. Ebu Davud'un Kitab-ül Cihad'ın son rivayetlerine bakacak olursanız hiçbir mümin bir müşrikeyle aynı nikahta ne yapamaz? Hiçbir mümine de bir müşrikle <gülüyor> aynı nikahta duramaz. Peki diyor kalırsa o da onlardandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani nikahında erkek olsun kadın olsun bir müşrik veya bir müşrikeyle aynı nikahtaysa Aleyhisselatü Vesselam ben onlardan neyim? Vereyim diyor. Öyleyse ilk özellik İbrahim Aleyhisselam'ın neymiş? Muahid. Tevhid ehli bir Aile ve İbrahim aleyhisselamın puta tapan babasını tevhide davet etmesine nedir bir örnektir? Babasına ne diyor? Babacığım, o işitmeyen, görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin inanıyorsun? İbrahim'in babası hakkındaki af dilemesi de sadece ona vermiş olduğu nedir bir sözden ibaretti ve İbrahim aleyhisselam. Babasını tevhide davet etmiş, küfürde ısrar ettiğini görünce ondan ne yapmıştır beri olduğunu ilan etmiştir. Yani fıtriyi olarak bizler annemizi, babamızı, yakın akrabamızı sevmek zorundayız. Ama Allah'a ve Rasuluna isyan ediyorsa onların sözlerine ne yapmayacağız kulak asmayacağımız gibi onları da velâ veli ne yapmayacağız edinmeyeceğiz. İkincisi davetçi bir aile, davet ve tebliğ biliyorsunuz peygamberin peygamberlerin öncelikli görevlerindendir ve İbrahim aleyhisselamın ailesine de baktığımızda sürekli bir davet nedir? Öm planda, ayetleri okuduğumuzda demin ne diyordu babacığım? İşitmeyen, görmeyen şeylere mi tapıyorsun? Başka bir ayette babacığım şeytana tapma çünkü şeytan esirgeyen Allah'a isyan etti. Babacığım doğrusu ben sana o Rahman'dan bir azabın dokunacağına, şeytana dost olmamdan korkuyorum. Babası sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Ey İbrahim! İbrahim yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. İbrahim selam sana senin için Rabbim'den af dileyeceğim çünkü o bana karşı Çok lütufkardır diyor. Burada bakıyorsunuz kardeşlerim, İbrahim aleyhisselam ne kadar tehdit ederse etsin babası taşlayacağını söylese de kötülüğe karşı kötülükler ne yapmıyor? Şiddete karşı şiddetlen İbrahim aleyhisselam ne yapmıyor? Cevap vermiyor. Kendisine taş atılan ağaç misali ihsan da bulunuyor ve sabır gösteriyor. Ayettedir belirtildiği gibi. O onu taşladığı halde İbrahim aleyhisselamına babacığım diye ne yapıyor? Bir ifade kullanıyor. Yani babacığım bu bir merhametin bu bir saygının nesi? Göstergesidir. Yumuşaklığın ifadesidir ve hikmetin ifadesidir. Bu da ana ve babaya karşı üf bile deme ayetinin İbrahim aleyhisselamda ne var? Bir tecellisi vardır. Sadece ona şirke, küfre tevhide ters olan bir şeyde ne yapmıyor? İtaat etme. Etme dediği gibi ona da ne yapıyor? Doğruyu anlatıyor, davet ediyor. Yine kardeşlerim İbrahim ailesinin genç üyesi Hazreti İsmail'de iyiliği emretme ve kötülükten sakındırmada babasının yolunu izlemiştir. Allah Azze ve Celle kitabında kitabında İsmail'i dağın Çünkü o vaadinde cidden sadık bir kimseydi, bir resuldü, bir peygamberdi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi ve Rabb'i katında hoşnutluğa ermişti. Ne emrediyormuş ailesine? İyiliği emrediyor, kötülükten sakındırıyor ve bunun içinde insanı her türlü kötülükten alıkoyan ne var? Bir ibadet var, bu da nedir? Namazdır ailesine sakındırıyor. Namazı emre ediyor ve yine sosyal olayları, hırsızlığı, birçok kargaşayı önleyecek ne vardır zekat dediğimiz müesseseye vardır namazı ve zekatı ailesine ne yapıyor emre ediyor. Orabı katında ne yapıyor hoşnutla ermiştir diyor. Yani iyiliği emreder, kötülükten ne yapan sakındıran Müslüman aile bireylerinin öncelikli en önemli nedir? görevlerindendir. Rabımlar bizi bunu yapanlardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü an İstilatü Vessilam bakın gece uyanıp iki rekat namaz kıldıktan sonra eşini uyandırmak için üzüne hafifçe su serpenci aile reisinden Allah razı olsun keza gece uyanıp iki rekat namaz kıldıktan sonra kocasını uyandırmaya çalışan, uyanmazsa yüzüne hafif su serpen eşten Allah razı olsun diyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki aile yapısı öyle olacak ki koca olsun, kadın olsun birbirini gece namazına ne yapacak? Teşvik edecek ve bunu da yaparken ne yapıyor? Hafif su dökecek. Çok dökerse yanıyor. İşler karışır. Evet. fedakar ve itaatkar bir aile biliyorsunuz dünya imtihan yurdu ve herkesin geçtiği bir imtihan salonudur. Kimi malıyla kimi makamıyla kimi canıyla imtihana tabi tutulur. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi eğer babalarınız, oğullarınız kardeşleriniz, kadınlarınız aşiretiniz ele geçirdiğiniz mallar Kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler, sizi Allah ve Peygamberinden ve onun yolunda cihadtan daha sevimsi ise oturun, bekleyin. Allah fasıklar grubuna hidayet edici değildirdir. Bu ayet sahip olan her şeyin, yani neye sahipsin? O sahip olduğun şeyler akide'nin önüne ne yapmayacak geçmeyecek, tevhidin önüne hiçbir zaman ne yapmayacak geçmeyecek. Eğer geçiyorsa bunda muhakkak ne var bir sıkıntı var. Allah bizlere hayır versin. Ailede bakıyorsunuz, ayette kişinin ailesi, çocuğu, malı, işi akide ilen karşı karşıya geldiğinde neyi tercih edecek? Hangisine yönelecek? Bunun neyi var? Bir imtihanı var. Allah kazananlardan eylesin.、Aynen. Ve hiçbir şey eksik bırakılmamış. Yani bazen insan babasıyla mesela Huzeyfe'nin babasının nasıl öldürüldüğünü biliyor musunuz? Veyahut Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın savaşta babasını bir hamleyle ikiye ne yapıyor? Dövüp açıyor. Veyahut bir savaşta Ebu Bekir o an kafir olan bir oğluyla ne yapıyor? Karşı karşıya geliyor. Bunlar basit imtihan nedir? Değil. Mesela Ebu Ubeyde'ninkini örnek verelim. Allah kendisinden razı olsun. Ee, ümmetin emini olan bir sahabe. Savaşta diyor kendime onu hami almıştım diyor sahabenin birisi. O nereye girdiysa ben darbasından girdim. Kahramanca savaşıyordu diyor. Nerede bir müşlük topluluğu görsen hemen onlara saldırıyordu diyor. Onları darma duman ediyordu. Derken karşısına bir adam çıktı diyor. O ondan yüz çevirdi diyor. Hemen başka bir topluluğa saldırdı. Onları da dağıttı diyor. O adam yine karşısına çıktı diyor. Ve bu bey de diyor yine yüz çevirdi diyor. Başka bir topluluğa saldırdı. Sonra o adam yine çıktı diyor. Bir vuruşta diyor onu ikiye böldü attı oğlun babasıydı diyor. Allah bizlere merhamet etsin. Bunlar basit olaylar değil. Ebu Bekir oğluna karşı çıkmak istediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ebu Bekire izin vermiyor. Sen diyor merhametlisin. Onunla karşı karşıya geldiğinde can alıcı hamleyi bırakmasın. Babalık merhametin tutar. Ama diyor o kafir ruhlu, senin diyor helak olmandan korkarım diyor. Ve oğlunun karşısına Ebu Bekir'i ne yapabilir? <gülüyor> Çıkartmıyor. Evet kardeşlerim Rabbim bizleri böyle şeylerle imtihan etmesin.、Aynen. Ama maalesef bunlardan birisiyle veyahut hepsiyle karşı karşıya ne yapabiliriz? Gelebiliriz. İşte evlerimiz tevhid evleri olacak. imtihandan karşı karşıya geldiğimizde kazanacak güç bulmalıyız. Nasıl? Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine bir çocuk bahşediliyor. Ne zaman bahşediliyor? Ömrü boyunca çocuğu olmuyor. Ve hatta Nut Aleyhisselam'ın kavmini helaka giderken melekler insan kılığında İbrahim Aleyhisselam'a uğruyorlar. Kendisine kendisine Çocuk müjdeliyorlar. Sarah annemiz onlara ne diyor? Yani diyor şu kurumuş koskocac çinler. Yani kendisini de ona benzeterek nasıl diyor çocuk olacak? Melekler ona en uçtan yeşil bir damarı gösteriyorlar. Bu kurumuş ağaçtan nasıl bir yeşili halk ettiyse Allah da size bir çocuğu müjdeliyor diyor ve oradan Muhtalisi Salam'ın kavmine gidiyorlar. konu uzun. Allah Azze ve Celle yüz küsur yaşından sonra İbrahim'e ne yapıyor? Bir çocuk ihsan ediyor. Ama çocuk büyüyor. Ele geldiğinde Allah o çocuğu ne istiyor? İbrahim Aleyhisselama kurban etmesini istiyor. Bunlar basit olay ve basit imtihan değil. Bunun önüne bakın bir kara taşlığa Kucağındaki bir çocukla bir kadın bırakılıyor. Kadın soruyor. Bizi kime bırakıyor?、He? Allah o bize ne güzel vekildir diyerek ne yapıyor? Sesini bile çıkarmıyor. Şimdi deneme yapalım. Alın hanımınızı. Kuş geçmez, kervan geçmez bir çöle kucağındaki çocuğuyla bırakın. Ve dönün gidin, denemeyle. Arkadan nasıl bağıracak size? Telefonu da alın. Sonra gidin, elinize bir dürbün yüksek bir yerden gözetleyin. Ne yapacak? Ne yapmış? İmtihanı onlar ne yapmışlar? Kazanmışlar. Nasıl bir aile? Tevhid üzerine bir aile. Kime bırakıyorsun? Allah'a. O ne güzel vekildir diyoruz. Ve Allah'a ne yapıyorlar? Teslim oluyorlar. Allah'a teslim olanı da Allah hiç kimseye ne yapmaz, murtacı etmez. Ne diyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam? Siz diyor Allah'a gereği gibi tevekkül etseniz, şu aç karna yuvadan havalana, tok karna dönen kuşlar gibi ne yaparsınız, rızıklanırsınız. Ayeti kelimesinde ne diyor? Ben cinleri ve insanları Yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Arkadan ne diyor? Hemen devam eden ayette, ben sizden beni doyurmaınızı istemiyorumdir. Ama şeytan insanı direkt ne yapar? Açlıkla korkutur ve Allah'ın rezaklığında şüpheye kadar ne yapar? götürür. Allah bizlere hayır versin、Amin. ve devam ediyor. Bakın İsmail'i kurban edecek, imtihanı baba kazanıyor. ufacık bir çocuk o ailede büyümüş kursağından haram diye bir şey ne yapmamış geçmemiş o Allah bana yeter diyen kadın ne yapmış içeriden çocuğunu sütüyle beslemiş ne diyor babacığım el ve ayaklarımı iyi bağla ki seni rahatsız etmiş olmayayım ve neticede sevabım azalmasın bıçağı iyi bile elbisemde Keferim olsun diyor. Düşünün bir çocuk bu sözü ne yapabiliyor? Söyleyebiliyor. İşte aile modeli böyle olmalı. Ve İbrahim ailesindeki itaat ve saygının boyutu bütün çıplaklığıyla nedir? Karşımızdadır. Bu ayetler sadece haftada bir beş dakikamızı, on dakikamızı alan ayetler değil kardeşlerim. İbrahim aleyhisselamın ailesindeki Bu örneklik bizim ailemize ne yapmalı? Model olmalıdır. Baba çocuğunun el ve bayaklarını bağlıyor. Kesme vaziyetini alıp tekbir getirmeye başlıyor. Çocuk da babacığım Allah'ın emri neyse yerine getir diyor. Bu tür manzaralar karşısında beynin bütün hücreleri durur kardeşler. İnsan nefes bile ne yapamaz? Alamazsın. Yani düşünün bir hayvan kesmiyorsunuz, bir tavuk, bir koyun veya bir sığır. Ne yapmıyorsunuz? Kesmiyorsunuz. Canımız gibi sevdiğiniz, hastalandığında üzüldüğünüz, aç kaldığında bir şey yemediğinde, yani kıvrandığınız bir çocuğun kesilmesi sizden isteniyor. Yani onun artık hayatı ne yapacak sizin elinizden? Kim emrediyor? Allah. Evet. Rabbim bizlere. hayır versin. Hazreti İbrahim'in eşi Hacer de ailenin kahraman, fedakar, bayan bir üyesi İbrahim aleyhisselam onu oğlu İsmail'le beraber ıssız bir vadiye bırakıyor ve orada o da Allah'a mutlak bir teslimiyet gösteriyor ve Allah azze ve celle onlara ne yapıyor? İkramda bulunuyor. Onlara önce zemzemi ikram ediyor. Daha sonra Allah'a Oraya giden bir kervan kuşların uçtuğunu görüyor. Kervan sahibi diyor ki bu kuşlar ancak suyun üzerinde uçar ama burada bir su olduğunu bilmiyorum. Gidin bir bakın. Gelip bakıyorlar ki bir kadın taze doğmuş bir çocuk ve yanlarında bir su. Ey kadın ortak olmamak şartıyla sudan istifade etme、e, izin verirsen buraya biz de göçelim mi diyor. cürhüm denilen habileyle ilk Mekke'nin temeli orada ne yapılıyor? Atılıyor. Ve artık orası ondan sonra şekillenip ne yapıyor? Gidiyor. Bir kara taşlıkken orası ne oluyor? Artık bir yerleşim alanı oluyor. Ve daha sonra da birçok kıssayılan inşallah ayetlerle anlatacağız. Allah'ın mabeti ilk evde ne yapıyor? Orada inşa ediliyor. Evet kardeşlerim düşünün Bu kadın bizim kadınlarımız için örnek değil mi? İtaatkâr bir kadın var. Daha sonra bugün bakın Safa ile Merve'nin ne manaya geldiğini biliyor musunuz hacca gidenler? İşte bu vaka insanlar geliyor gidiyor mu diye bir tepeye doğru koşturarak çıkıyor sonra ağır ağır ne yapıyor? Çocuğa bakarak iniyor. Koşarak çıkıyor ağır ağır ne yapıyor? İniyor. Bugün Safa ile Merve'de say edenler acaba Hacer annemizin oğlu İsmail ile olan bu ilişkisini hiç aklına getiriyor mu? Sonra Cemreleri taşlarken veya halk arasında şeytan taşlama deniyor ya İbrahim aleyhisselama şeytan geliyor hanımına geliyor çocuğuna geliyor sen nasıl çocuğuna kıyarsın bak İbrahim oğlunu götürüyor kesecek İsmail'e gidiyor Baban seni kesmeye götürüyor, üçünde de ne yapamıyor, başarılı olamıyor. Acaba cemreleri taşlarken bir Müslüman, bu imtihanı kazanan bir ailenin olduğu aktına geliyor mu? Bunlar hep bizim için nedir? Önemli meselelerdendir. Ve hac İslam'ın beş şartından nedir? Birisidir ve İslam'ın temelidir kardeşlerim. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı, ailesi Tamamen bizim hayatımızda, yani bir hayat modeli olarak Allah Azze ve Celle Kitabında ve Resulü Sünnetinde bize ne yapıyor bunları gösteriyor. Acaba hakikaten örnek alabiliyor muyuz? Allah alanlardan eylesin kardeşlerim. Onun gibi fedakar, onun gibi teslim olan, onun gibi itaattir olan anne, baba ve çocuklardan eylesin. Ve öyle bir aile ki Allah'a devamlı yalvarıp yakaran bir aile. Biliyorsunuz, Tirmizi'de gelen bir rivayette, hadis her ne kadar rivayet yoluyla zayıf da olsa, manen sahih olan bir rivayet. Dua, ibadetin tevhidi nedir? Özüdür kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam da ailesini her türlü bela ve felak felaketten korumak için ne yapmıştır? Hep Allah'a dua etmiştir. İyi bir Kur'an okuyucusuysanız şu ayetleri hep ne yapmışsınızdır? Okumuşsunuzdur. Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı puta tapmaktan uzak tutun. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın ettiği nedir? Duadır. Kur'an'ı okumayın. Bu dualar aklınıza ne yapar? Çok zor gelir. Allah'ım sağlık ver, afiyet ver, iş ver, güzellik ver. Bitti. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dua, şehri güvenini kıl, beni ve oğullarımı putlardan ve puta tatmaktan ne yap? Uzak kıl diyor. Rabbim bizi sana teslim olmuş kimselerden kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster diye ne yapmıştır? Dua etmiştir. Bu duaların kabulünün en güzel örneği İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olsa gerek. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Atam İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum demiştir. Evet. Yine muhacir bir ailedir. İbrahim Aleyhisselam kendisi sırf dini uğruna, inancı uğruna vatanını, malını, mülkünü, her şeyi ne yapmıştır? Terk etmiştir. Ne yapmıştır? Hizmet etmiştir ve İbrahim Aleyhisselam, eşi Hacer ve Sare Allah yolunda hizmeti gerçekleştiren ilk ailedir kardeşler. Ve hizmet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi amellerin en üstündürdür. Hatta bir sözünde、e, Mekke'de kalacağından korkuyorlar fetihten sonra. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhacirlik diyor, amellerin en üstünüdür.、Diyor. Ve ben bunu bırakmayacağım diyor. Yani Allah yoluna hicret, ibadetlerin neymiş, en üstünü, işte İbrahim Aleyhisselam'da hicret eden ilk nedir? Aile modelidir. İbrahim Aleyhisselam, ben Rabbıma hicret edeceğim, şüphesiz ki güçlüdür, hikmet sahibidir diyerek yola çıkmış, Ardından da ey Rabbimiz ben çocuklarımızdan bir kısmını senin beyti haramın yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbim namaz kılsınlar diye bundan böyle insanlardan bir kısmının gönülleri onlara doğru akıt ve onları bazı ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. İbrahim Aleyhisselam diyor,、yani、Atam İbrahim diyor o gün et de aklına gelseydi diyor onu da zikredecekti falan da aklına gelseydi onu da zikredecekti ve asla onlar ne yapmayacaktı bitmeyecekti diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Medine'ye geldiğinde o da Atam İbrahim nasıl Mekke'yi harem kıldıysa ben de Medine'yi haram kılıyorum diyerek ne yapmıştır? Aynı şekilde dua etmiştir ve oranında ekini bitmez, suyu eksilmez, eti de ne yapmaz bitmez ve salgın hastalık Mediniye ne yapmaz girmez. Evet kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in ailesiyle hicret etmesi bu dünyevi anlamda bir rahatlık ve seyahat değildir. Bu sadece daha rahat bir ibadet. yapma gayesiyle ne yapmıştır? Hicret etmişlerdir. Ve hicretle kıyamete kadar nedir? Bütün Müslümanlara farzdır. Bir de dedi ki ben Rabbıma gidiyorum. O bana yolunu gösterir. İşte Müslümanlar İslam'ı yaşayamadığı mal, can, din, namus emniyetinin olmadığı yerden Daha emin olan bir yere ne yapar? Hizmet eder. Mesela Allah Resulü Aniselatü Vesselam Mekke'den Mediniyeye ne yapmıştır? Hizmet etmiştir. Ondan önce Habesistan'a Müslümanlar ne yapmıştır? Hizmet etmiştir. Daha sonra Mediniyeye hizmet etmiştir. Allah Resulü de Mediniyeye hizmet ettikten sonra gücünü oluşturmuş, devletini kurmuş ve İslam yer yüzüne tamamen ne yapmıştır? Yayılmıştır. Hizmet Cihat ve、e, yayılım bu şekilde devam eder ama hicret olmadan davanın hiçbir zaman başarılı olduğu ne yapılmamıştır görülmemiştir hatta yeri gelmişken şuna da dokunmak gerekir bazı densizler Şehalbaniyi eleştirirler ve Şehalbaniye Allah kendisine rahmet etsin olmadık sözler söylerler söyler sözlerin altında yatan kendilerinin Şekalbani'nin karşısına çıktığında söz bulamadıklarından, onunla tartışma gücüne sahip olamadıklarından densizlik yapmışlardır. Mesela bir Filistin meselesi konuşulduğunda Şekalbani'yi cihat düşmanı korkaklıkla suçlamışlardır. Şekalbani ise onlara, eğer Filistinler oradan çıkıp hicret etseler, davalarında daha başarılı olur demiştir. Ama karşıdaki insanlarsa, İsimleri önemli değil çünkü laf anlamayan cahil toplulukların ismini zikletmek de hiç bir mana yani ifade bulamıyorum ve kendisine korkaklıkla itam ettiklerinde Şehabani Allah Resulü’nde hizmet etmiştir ve kendisi ondan sonra ne yapmıştır başarılı olmuştur demiştir. Onlar nereye yer üzerinde İslami bir yer mi var ki? Oraya hizret edelim dediklerinde, Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Ssalam Medini'ye hizret ettiğinde Medine İslam'ı bir yer miydi? Orası da Kitabehlinin müşluklerin, kafirlerin nesiydi, kalesiydi. Ama Müslümanlara ne yapmıyorlardı? Saldırmıyorlardı. Orada bir hürriyet vardı. Buna binayen oraya ne yapmıştı? Hizret etmişti. Hizret illa İslam diyarına nedir? Değildir. Ev.、Evet. Rabbim hepimize Hayır versin. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinden alınacak önemli özelliklerden birisi Misafir Perverdir. Ve İbrahim Aleyhisselam'la alakalı okuduğumuz ayetlere baktığımızda, hatta Adem'in kollunun içinde de zikrettiğimizde, çocuğu müjdelemeye geldiklerinde dört büyük melek insan kılığında geliyorlar. Onlara hemen bir hayvan keserek ne yapıyor? Önlerine koyuyor. Halbuki hiç tanımadığı halde. onlar yemeyince İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Korkuyor. Çünkü insanı ikram edip de misafiri de yemeyince muhakkak bunda ne var? Bir şey var. Ama melekler yeme ve içme nedir? Onlar da yoktur. Kendilerini tanıtınca İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Rahatlıyor. Ama buradan da bize gelen nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın çok misafirperver olduğu ve insanları ağırlamakta çok çok cömert olduğudur. Aynı cömertliği biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da da ne yapıyoruz görüyoruz. Hatta ilk davetinde bile en yakınlarını uyar ayeti indiğinde birçok hayvan kesmiş yemekler yaptırmış, bütün kabirleri boy boy çağırmış, yedirmiş, içirmiş. Ondan sonra onlara ne yapmış diğine davet etmiştir. Yine kardeşlerim çalışkan ve maharetli bir aile. Ve İbrahim Aleyhisselam'a bakın Kabe'yi inşa eden o koca koca taşları bir bir yerine yerleştiren kimdir? Baba ve oğuldur. Bunlar basit meseleler nedir? Değildir. Allah Azze ve Celle bu aileyi bize ne yapmıştır? Örnek göstermiştir. Sonuç olarak Hazreti İbrahim ailesiyle beraber tavizsiz bir ne yapmıştır? Duruş sergilemiştir. dini uğruna ateşe atılmıştır. Bekar olduğunda bile putları asla ne yapmamış? Tapmamış, putları kırmış ve kavmine karşı dik bir duruş sergilemiş. Bunları sen de kırdın diye sorduklarında bana niye soruyorsunuz? Kızmıştır, kırmıştır diyerek en büyük putun boynuna kırdığı aleti ne yapmış? Asmış ve o halinde bile yeryüzünde Tek başına bir tevhid egliyken bile asla ne yapmamış, çekinmemiş, korkmamıştır. Hani bazıları der ya beni davet edeceğim ve o bazıları der ya işte bu kadar şirkin, küfrün hat safada olduğu bir yerde ortam nasıl düzelecek? Eğer inanç varsa, tevhid varsa düzebilir kardeşlerim. Nasıl Mekke toplumuna gelen bir nur? yani aleyhissalatü vesselam tek başına bir davete başlayarak orayı aydınlatmış da günümüze kadar gelmişse bir Müslüman da istediği zaman ailesinden başlayarak ailesini eğiterek akrabasını eğiterek sokağa kadar çıktığında tevhid ehli durur Allah'a asla şirk koşmaz emirlerini harfiyen yerine getirirse yeri, yeri, yeri geldiğinde kendisini ateşe bile attıracak söz söyleyebilirse bu ne yapar? Gelecek nesillerin kurtulmasına sebep olur. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle İbrahim ailesini anlayanlardan ve hakkıyla idrak edenlerden eylesin. Nasıl bir eş, nasıl bir koca, nasıl bir kadın, nasıl bir çocuk olduğunu yerli yerince anlayıp idrak edenlerden eylesin. Şimdi bir de kendimize bakalım nasıl bir kocayız, nasıl bir hanımımız var, nasıl çocuklarımız var, yarına bakışımız, kıyamete bakışımız bir baba olarak nasıl, bir eş, kadın olarak nasıl, bir çocuk olarak nasıl. Sahabe nasıl davranırdı, sahabenin karısı nasıl davranırdı, sahabenin çocuğu nasıl davranırdı? zamanlarını neyle harcarlardı, nasıl geçirirlerdi bunların bir mukayesesini yapalım. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin.、Evet. Öğrendiğimiz doğrularla hayata geçirenlerden eylesin. Rabbim kendini düzelten ve Bir su misali derede akıp gidenlerden eylemesin. Yaptığı her hayrın kendisine bir gün karşısına hayır olarak döneceğini, işlediği zerre kadar şerrin de bir gün hesaba geçip hesabını vereceğini bilenlerden eylemesin. Allah şuur ihsan etsin. Haneke Allahümme ve bihamdike eşheden la <gülüyor> ilahe illa ente estağfuruke ve tuğbileyim. よろしくお願いします。